Neden? Neden? Neden? Merhaba Emrullah. Kendini tanıtır mısın ve sergideki rolün ve işlemin nedir? Merhabalar Nur. Ben Emrullah Bükar. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler dördüncü sınıf öğrencisiyim. Son dönemim okulda. Ve beşinci senem yani. Hiç uzatmadım. Bu bence büyük bir başarı benim için. <gülüyor> <gülüyor> Dolma bir melistan yurtluyum. Semte semtte büyüdüm, biraz jungle ortamda büyüdüm. O yüzden böyle vahşi... Esen yurt çocuğuyuz. Vahşi ilkel yönlerim biraz şeydir, e, sivridir, fazladır yani. E, hayattan fazlasıyla keyif alıyorum genel olarak. E, hayata bir kere geldik. Bari onda güzel yaşayalım. Tribünde bir e, hayatım var. E, bunun için de çabalıyorum genel olarak. Emek veriyorum, zahmet veriyorum. İyi. Güzel günlerle güzel geleceğe nasıl hazırlanırız? Onun e, muhasebesindeyim. E, şu anlık herhalde bilmiyorum yani en basit haliyle bu. Ama çok güzel. <gülüyor> Zaten kişilere sen kimsin diye sorduğumuzda okulu, işte yaşı ve hayatı nasıl baktığı çok anlamlı bence. En, en, en güzel bilgileri biraz. Biraz da şey... <gülüyor> Biraz da Küçük Prens'teki gibi bilgiler orada diyor ya kimse kimseye en sevdiği renktedir diye sormuyor diye sen orasından cevapların hoşuma gitti. Peki sergideki rolün ve işlerin? Sergideki rolüm yardım lazım dediler gittim. Maalesef hayat mücadelesi veriyorum sürekli hayatım boyunca bu yüzden sanata ayıracak vaktim pek olmadı. Ee, çok üzgünüm bu konuda bari dedim sanatçının yanında olalım da bir, bir iş arayalım diye hem de e, zaten bu kayyum rektör atamasından sonra bir şey bekliyordum yani hani bizim Boğaziçi her zaman bir zenginliği bir çok sesliliğiyle bir o zekasıyla işte sanatıyla bir şeyle cevap verecek bunu vermeye devam edecek işte videom olur şarkım olur artık işte sergim zaten hani böyle bir şeyler ol oluyor, oluyor. Olacak da, hep olur, olur da yani. Hani atıyorum Karyum Rektör 100 sene kalacak içinde 100 sene içinde sergi festivali falan olabilir yani. Herkes cayır cayır sanatını falan yine şey yapabilir, ortaya koyabilir. Ben de madem böyle bir organizasyon oldu. Zaten Hazar Sena. Doğu'yla e öyle pek tanışmıyordum o zaman. Biraz iman oluyordum. Hazar Sena'yla şey yaptım. Yanlarına gittim, yardım ettim. Basketbol sahasında bile de falan attım işte. Fotoğraf falan yapıştırdım işte. O an ne varsa koşturdum. Daha çok kas gücü. Şey <gülüyor> Beygir e, gücü. Horse power. <gülüyor> <gülüyor> evet, horse power olarak oradaydım biraz da. Ee, o şekilde sergide e, bulundum. Katkı olmuştum Nasıl basket sahasına bile de attım derken, gerçek mi bu? Ya basketbol sahasında şeyleri e, asıyorduk işte eserleri. Orada hani gezilecekti oraya bile da atılacaktı biraz attım falan ondan sonra zaten o güvenlik görevleri çadır falan kaldırmaya başladı ee, sonra eserleri falan oraya taşımaya başladık orada şey olmuş bir olabilir. şubat günüydü galiba bu 51 kişinin gözaltına alındığı o çadır yani. kavgası o, o, o gün olabilir aynen Evet, evet. Gün gün benim de artık böyle podcastlerden dolayı iyi bir şey hafızamda gün gün hatırlıyorum. <gülüyor> e, bu şey maalesef hayat mücadelesi veriyorum dedin. E, bu kısmı yani e, nedir senin açından bir öğrenci olarak hayat mücadelesi nasıl veriliyor? Hayat mücadelesi nedir? Ee, şöyle e, ben akıllı bir çocuk olduğumu düşünüyorum, akıllı biri olduğumu düşünüyorum. Ve mesela yani gelmişiz buraya dünyaya. Ya bir şeyler yapalım. Yani boşa gelmeyelim. Ee, şey yani günahına değsin opportunity cost'u bir hayatın şey olsun yani, bir yere tekabül etsin. Ee, burada da e, bakıyorum yani bir de şey siyaset biliminde bize o kadar fazla şey öğrettiler ki artık çıldıracak vaziyete geldim. Yani, e, yani <gülüyor> olayları, ya politik olayları Bunları bilmek istemiyorum. Alın bunları Tamam girdim artık. <gülüyor> Ee, yani devlet işleri nasıl oluyor, işte güç dengeleri nasıl değişiyor, ee, kim ne kadar çirkinleşiyor, savaşlar nasıl oluyor, ee, oradaki vaypların falan ee, işte seçim aşamaları halk medya yani hani yani sayısız da devam ediyor yani. Bunları öğrendikten sonra hani bu Türkiye'yi yaşamak o kadar zor geliyor ki. E, sonra da şey diyorum yani geçmişte birileri çalışmış hak-hukuk mücadelesi vermiş. Yani ben mesela istediğim gibi giyinebiliyorsam, istediğim e, e, müziği dinleyebiliyorsam da diyeyim, eğer bir şey konuşabiliyorsam, ağzımdan çıkan kelimeleri seçiyor muyum, seçmiyor muyum? Yani bunların hepsi zamanla kazanılmış şeyler yani. Önceden hepsi, hiçbiri yokmuş yani. E, ve birileri geçmişte çalışmış. Yani Cumhuriyeti kuranlar veya bilmiyorum yani artık e, kazanımların ne taraftan insanlar şey yapar bilmiyorum da. Ben en çok en değerli varlığım Cumhuriyet olarak görüyorum. Yani Cumhuriyeti kuranlar bize o kadar güzel şeyler bırakmışlarken yani o devrimlerle beraber onları yaşayanlar, onları bu topraklarda yaşatmaya çalışanlar e, biz bir şekilde rahat yaşayabiliyoruz yani hani yani e, kadınlarımız saç açık gezebiliyor yuh yani hani böyle bir şeyi nasıl bu kadar değerliymiş yani bunu fark etmek mesela hoş yani e, yani sanatıda tiyatrosu da filmi de e, yani en en çok sevdiğim şey iki dudağımızın arasından çıkacak şeyi bir, düşünüyor muyuz, düşünmüyor muyuz? Veya biz hayatımızın belli başlı şeylerini birinin iki dudağı arasına bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz? Bunlar çok önemli olarak görüyorum. Ve e, hak mücadeleyle alınıyormuş her zaman. Her zaman bir e, cevap verilmiş otoritelere karşı. Ondan sonra hak verilmiş. E, halkı dindirmek için. E, e, muhatap olurken altta beraber. Neyse e, bu yüzden bu cumhuriyet mücadelesinde bu hak mücadelesinde e, yüksek volümlü ratingli e, işler yapma peşindeyim. Bu yüzden bir hayat mücadelesi. Yoksa kendi karnımı doyurayım, aileme bakayım, ev araba falan. Bunlar izi olarak görüyorum, kolay olarak görüyorum. E, işler peşindeyim. Aynen. Bu yüzden e, güzel günlerle güzel geleceği sağlıklı, e, temiz, bol bol çalışmalı yapıyorum. Amin. Doğan ah, niyetim. Ah, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoca Efendiciğim. Çok güzel söylediniz Emrullah Bey'ciğim. Ay Hoca Efendi deyince de şimdi neyse tövbe tövbe. Yasaklı sıfat mesela. De, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Yani niye benim de birden ağzımdan çıkıverdi? O zaman Mustafa Kemal'le hemen şey yapacağım, kapatacağım. Çünkü Cumhuriyet Bana, dedim ya. Gazi demeye başladılar da ayak Gazi için. Emrullah. Evet, güzel. E, aslında güzel böyle e, sanat direnişinde farklı teknikler, yeni yeni yeni şeyler getiriyoruz ya. Böyle gazi madalyası takıma töreni falan yapalım. Vallahi Bayağı yiyenlere da, çok madalya takalım. Hocalar takatsa olur. Okulun bu okulun sevdiği yer eğer evet. okulumu, okulumu, şey... okulumu bir yere işlerse çok güzel olur. <gülüyor> e, iki, iki, i̇ki şey e, kulağıma çalındı. İki hat üzerinden gittiğini düşünüyorum bir işte siyaset bilimi öğrencisi olmak ve çok şey öğrendim aman tanrım ve böyle o bilgiler sanki kafanın mengene gibi sıkıyor bir yandan da şey demek geldi içimden fuko belasına kardeş çektiğimiz dert bizim diye her şeyi okuyabilmek işte güç, güç ilişkiler üzerine ikincisi de Mustafa Kemal'in sözü efendiler ve ey ulus biliniz ki Türkiye şeyhler dervişler müritler ülkesi olamaz diye bana şey çok değerli geliyor Emrullah Bugün yaşadığımız e, gıdım gıdım bize damla damla ağzımıza kuş yağmurusunu besler gibi damlatılan şeylerin e, özgürlüklerin aslında kazanılmış olduğu bilgisi. Direniş Hı. geçmişinden geliyor olma bilgisi bana çok değerli geliyor. Bu bilince nasıl erdin? Oku, okuldan önce böyle miydin lisede falan işte o? <gülüyor> yani çoğu kişi gibi okuldaki okulda uyanıyorsun çoğu şeye bizim okulda. E... ...şöyle... ...bizim okulun şöyle bir yönü var... Ee, ...onu anlatmak isterim... ...dışarıdan da dinleyicilerin için... ...onların da haberi olsun Boğaziçi'nde... ...ne oluyor bu çocuklara diye... ...şimdi herkes yani... ...artık ataerkil toplumdan mı olsun... ...yani cinsiyet rollerinden mi olsun... E, ...fakirlikten mi olsun... E, ...anne babaların... travmatinden mi olsun... ...akraba ilişkilerinden mi olsun... ...hocanın bir şey dediği mi olsun... ...tacizi mi olsun... ...yani sayısız bitmez zaten Türkiye'nin belası... Herkes 3 aşağı 5 yukarı berbat hayatlardan geliyor zaten. Türkiye'de herkes kötü hayat yaşıyor. Az veya çok. Yani dünyada da böyle ama bilmiyorum. Türkiye'de kötü, kötüler yani. insan hayatı genel olarak çok kötü. Orta durum. Ee, hele yani maddi durum kötüyse yandın yani. Eyvah, eyvahlar olsun. Ee, neyse. Şimdi okula geliyorsun. Şimdi bizim okulda şöyle bir ortam var. Ee, yani... Bir mesela kalacak yerin yoksa yurt var. İyi veya kötü yurdum var. Zaten yemekhane var. Temiz. Tamam mı? Karnında yurdun kalacak yerin var. Dersler on numara. Ee, i̇lla bir şeyler öğreniyorsun. Şöyle bir şey var. Mahalle baskısı hiç yok. Yani biri ne der endişesiyle kimse harekete etmiyor. Ve bu yüzden herkes e, kendisi olabiliyor. Kendi istediği gibi hareket edebiliyor. Herkes kendi canı ne istiyorsa o yolda gidiyor. Ve şöyle bir şey ortaya çıkıyor herkes o kadar kendini zenginleştiriyor ki belli başlı yerlerde. Hani bir yere kapanıp kısılmıyor. Herkes bambaşka yerlere gidiyor. Yani atıyorum, nasıl diyelim bunu? Yani mesela atıyorum, herkesin kapatılmak istediği yer Yozgat, tamam mı? Herkes Yozgat'ta yaşatmak istiyorlar. Biz ama mesela işte şeylerimizi kırıyoruz, değişiyoruz. Bazı şeyleri aşıyoruz. Oradan biri Sivas'a gidiyor, biri Ankara'ya gidiyor, biri Samsun'a gidiyor, biri Diyarbakır'a gidiyor, biri İstanbul'a gidiyor, biri Moğol'a gidiyor hop aman Allah, ım. biri yurt dışına gitmiş oluyor. Biri Ay'a gidiyor şaka gibi Mars'a gidiyor yani bu kadar çok garip garip enteresan yerlere gidiyorlar. Ve herkes kampüs'te olduğun için bir gün yemekhanede kulüp etkinliklerinde artık yurtta ne bileyim yani her yerde İnsanlar birbiriyle karşılaştığı zaman yani bu zenginlikleriyle birbiriyle muhatap oluyorlar. Okumalarıyla birlikte muhatap oluyorlar. Akademik bilgileriyle, geçmiş tecrübeleriyle, o günkü karşılaştırmalarından kazandırdıkları şeylerle, e, sadece eğlenceyle bunlarla muhatap oldukları için herkesin zenginliği birbirini e, katlayarak devam ettiriyor. Ve yani e, bu sefer kimse Yozgat'ta yaşamıyor artık. E, kalan herkes Yozgat'ta yaşıyor. Ehaliyle kıskanıyor bazıları yani siz niye Yozgat'ta yaşamıyorsunuz onca güzelliği yaşıyorsunuz diyor ee, ve böyle bir durumda da biz tabii ki de Yozgat'ta kalmak istemedik yani ee, yani bu Türkiye şeyleriyle yaşamak istemedik yani çünkü sonra fark ettik yani bir yeri gördükten sonra anlarsınız önceki yerin kıymetini ne kadar iyi bir yer olup olmadığını falan. Bizim okulda böyle bir serbest bırakılma, bir tertemiz, güzelce yaşama, insanlar birbirini hoşgörüyle karşıladığı bir ortam vardı, var. Ee, ve bu yüzden e, bayılıyoruz okula. Çok şükür herkes o yüzden özgür. Herkes o yüzden bir cins hareket ediyor. Herkes o yüzden biraz daha deli. Ee, herkes o yüzden daha e, özgür. Yani her şekilde böyle daha güzel oluyor ve şöyle bir durum var. Değişimin insana şöyle bir e, yaşattığı bir şey var. Mesela yeni bir şey öğrendiğiniz zaman, yeni biriyle konuştuğunuz bir şey olduğu zaman değişiyorsunuz. Ve değişmek demek başka bir insan olarak hayata devam ediyorsunuz. Yeni bir e, şeye dönüşmüşsünüz. Türeviniz alınmış yani artık başka bir şey olmuşsunuz. E, dolayısıyla aynı insan olarak hayata devam etmiyorsunuz. İnsanlar mesela ben görüyorum. Mesela bu yaz köye gittim. 10 yıl önce köye gitmiştim en son ve gittim. Akrabalarım, komşular falan tamamen aynı insanlar hala. Ya 10 sene geçmiş ya hiçbir şey mi değişmez? ...yani bir görüşün değişir, bir hayat görüşün değişir... ...başka bir şeyden ders almışsın falan yok... ...hani orada bunu yani yargıladığından... ...kötü olduğundan değil, burada böyle bir hayat var okey... ...yani ne yapalım, ha, çoğu yerde de... ...zaten öyle, ama mesela değişmek... ...insana çok büyük kazanımlar veriyor... ...yani cesaret işi de bir yandan... ...çünkü seyf sorununuzu terk ediyorsunuz... ...başka bir insan olmaya başlıyorsunuz... ...bu insan dinlemeklerinde nasıl hareket edeceğinizi... gündelik hayatınıza, akademik hayatınıza... ...çalışmalarınıza, arkadaş ortamınıza... ...uydurmaya çalışmak... ...bu çok ciddi bir mesai alıyor. Ve bununla mücadele ederken de müthiş bir hayat kazanımı elde ediyorsunuz. Belki de doğal seleksiyonda elenileceksiniz yani. Bu değişim sırasında da belki <gülüyor> büyük zorluklar çekip depresyona girip onlarla mücadele edeceksiniz yani böyle evet, bazı şey var e, durum var ortada. Bizim okulda herkes birbirine bir de şefkatle yaklaştığı için bu değişimleri sırasında e, herkes birbirine şefkatle gösterir, sevgi de gösterir. Yani e, ben şuradan mesela bir okula gitmeye güneye gitmeye çalışayım, 15 arkadaşımla canı gönülden muhabbet etmek zorundayım. Yani herkes Mecburum. zaten tanıyor. Ee, hemen sevgi basıyoruz, hemen bir şeyler haberleşiyor, kanka pasta falan hemen bir şeyler oluyor. Ee, yani böyle bir yer var. Okulun en sevdiğim yönünü gelirsek, bir yönünü çok seviyorum yani en sevdiğim yönlerinden biri. Okulda bir şey istiyorsanız, bir şey dileyecekseniz, bir şey talebiniz varsa direkt biriyle muhatap olabiliyorsunuz yani şey değil direkt açılıyor iki cihazı hafta cihazı. sonra sana cevap gelecek değil hani cevap gelip gelmeyeceği de belli olmayan dilekçelerden değil bu Direkt gidip biriyle yüz yüze muhatap olabiliyorsunuz plus geliyor artı geliyor karşı tarafın insiyatif alma hakkı var yani kurallar üzerinden prosedür üzerinden birbiriyle karşılaşan iki, tür, iki, tür, iki bir türden iki varlık değil de tamamen karşı tarafı dinleyen inanan yani onun durumuna inanan güvenen yani e, böyle bir durum var. Bunun şöyle bir örneğini vereyim. Daha rahat otursun oturalım kafamızda. Ee, şey yapmıştım. Ben bir ara bayağı ciddi problemler çekiyordum. Ee, onları geçelim maddi manevi. Ee, gittim okula dedim. Benim, benim param yok. Bana şey verin. E, burs verin. Belge melge de yok. Hiçbir şey yok. Anne babayla da görüşmüyorum o ara. Ee, dediler ki yani... Böyle, bu şekilde işlem yapamayız. Yani hiçbir şey vermiyorsun bize. Hiçbir belge vermiyorsun dedim ama veremiyorum. Bir, şu nedenlerden ötürü dedim. Ha o zaman tamam dediler. Bana yurt bursu verdiler. Ve üstüne ee, şey, eğer birkaç belgede getirirsen sana burs da bağlarız dediler. Dedim o belgeleri getirmiyorum. Getiremiyorum. Tamam o zaman yurt bursu dedim teşekkürler. Yani hani hiçbir belge yok, bir şey yok. Sadece ağzıma bakıyor ve inanıyor. Evet, yani beyanınla. hiçbir yerde hiç görmedim yani açıkçası. Bana güvenen, yani hiç tanımadığı birine gelip, bir şeyler anlattıktan sonra güvenen bir yer görmedim. Ve bunu gördükten sonra, bura benim tabii ki de evim olacak. Tabii ki en sevdiğim yer olacak. Ee, tabii ki de en güvendiğim, en sevdiğim ortamlar olacak. Yani en zengin bulduğum yer olacak. Zaten öyle. Bu yüzden aidiyetlik çok hissedeceğim. Bu yüzden burası benim diyeceğim. Bu yüzden buranın sadece bu tropikal ormanın e, bir dalından biri de benim diyebileceğim yani. E, bu yüzden Ve da, tabii ki bu yüzden koruyacağız diyorsun. Evet, evet, bu yüzden. Ya şey en yani son son öğrenci nesli olmak istemiyoruz yani. Ha tam daha, da ben de onu söyleyecektim. Gençler e... yetişecek buradan ya. Buradan mis gibi evet. gençlerin geleceği yani gençlerin geleceğin güzel yerlerden biri. Acaba ya. diyorum mesela e, bu kayyum rektör atamasından sonra oluşacak olan politik ortamla ve e, getirdikleri böyle her gün her gün yeni bir haber çıkıyor ya yok Hı -hı. fakültesi kuruyor yok şunu yapıyor bunu yapıyor Hı -hı. yok bilmem kimi atıyor o da kendi e, kayyum rektör kendi kayyum atamalarını gerçekleştiriyor bir Hı -hı. yandan da. Acaba yeni gelecek öğrenciler... Artık için eski şey olduğunu yani sunduğu şeylerden, o nimetlerden yararlanamayıp bu halini bile, aa bu bile güzelmiş deyip öyle mi devam edecek diye. Bir de mahalle baskısı hiç yok dedin ya, mesela bu okulun elitist olduğu iddiaları böyle çok konuşuldu. Çok da yani bilen aslında gülünç buluyor bunu bana kalırsa Hı -hı. ama mesela Hı -hı. benim zamanımda işte ben 2006 girişliyim, 2010 çıkışlıyım, çeviri bilim bölümünde okudum. Hı -hı. Yine adı çeviri bilimi oldu daha Türkçe tanımlamaya uygun bir şekilde ee, hazırlığı atlamıştım o yüzden dört yıl geçirdim okulda çok da pişmanım bu arada hani Hı -hı. keşke birkaç Hı -hı. yıl daha Hı -hı. geçirseydim diye de ee, sözünüzdü mesela benim zamanımda Gül Muhammed afişleri vardı okulda billboardlara işte el ilanları dağıtılıyordu Hı -hı. gayet kutlu doğum haftasını kutluyordu insanlar. Gerçi sonradan bu da çok yani, neye yoracağız bilmiyorum da Gülen Cemaati'nin sevdiği bir etkinlikmiş Kutlu Doğum Hı -hı. Haftası. Sonra birden onlarla işte papaz olunca mı denir yani? Onlar birden terörist oldu. Hı -hı. Bu olayda Kutlu Doğum Haftası olayları da bitti ama yani mahalle baskısının olmadığını böyle bir örnekle de vermek Hı -hı. <gülüyor> bir yandan abes geliyor böyle nasıl yani? ama. Yani, evet. Hani sanki Boğaziçi Üniversitesi böyle e, entel, tuhaf, e, queer tiplerin sadece yuvası da sadece onlar ay biz baskı görmüyoruz diyor. Hani sokakta dövülecek. Atıyorum Anadolu'ya şu tipinle gitsen seni dövecek adam Boğaziçi'nde kucaklanıyorsun Hı -hı. gibi. Yani hayır her türlü inanışta kucaklanıyor demek için Hı -hı. bunca bir araba dolusu laf ettim. Ne dersin? Ee, yani katılıyorum dediklerine. Yani işte her sesi açık olmak, herkese açık olmak, her görüşe açık olmak. Şöyle bir şeyimiz var. Yine okul, Boğaziçi Üniversitesi farklılıkları bir zenginlik olarak görüyor. Bir şeyden daha çok, kötü bir şeyden yani farklılık görünce diyor ki yani daha farklı bir şey demek ki buradan daha kazanacağımız bir şey var diyor. Yani hep farklı bir ses demek, daha zengin demek, daha güzel demek, daha çok demek. Ee, başka bir açıdan düşünmek demek, başka bir perspektiften bakabilmek demek ee, ve bu yüzden her e, farklı şey yapıyor. Ee, Geçit veriyor. Diğerine hiçbir şekilde e, şey yapmıyor, bastırmıyor, sprey etmiyor, bir şekilde, bir şekilde üstüne gitmiyor ve onun daha da açılmasını, daha da zenginleşmesini, daha da sivrileşmesini, da, yani sivri derken daha da hani o e, farklılık alanında. Nasıl ne kadar farklıysa kendini ifade edebilmesi için serbest bırakıyor. Bunun Türkiye'de şöyle bir durumu var. Ee, bizim ülkemizde zamanında yani madem biraz siyaset bilimi konuşalım. Ee, yani 20. yüzyılın başlarında e, işte dünya savaşlarından sonra falan biliyorsunuz ulus devletler olarak insanlar devletler altında toplanmaya başladı. işte tehciler oldu, insanlar mass moments oldu. Yani kitlesel halde göçler falan oldu. Ve bizim Türkiye'de e, Atatürk'ün şey önderliğinde bir Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Yani isminde Türk denmiş. E, işte belli başlı hani tek bir şeyler sunulmuş insanların önüne. Hani bunları kabul edeceksiniz denmiş. E, ve bunlar devlet kadrolarıyla, e, kurumlarla e, politikalarla, propagandalarla bunlar ilerleşmiş. E, genel olarak Türkiye dünyada zaten bu tabloyu görüyoruz. Hani İnsanlar tek bir şeyin altında duracak. Yani çeşitlilik işte burada şey oluyor, sıkıntı oluyor. Yani sen Ermeni Rumsan, Yahudiysan, Hristiyansan, e, başka bir şeysen sıkıntı. Yani çünkü e, şey olmamışsın ya zaten katledilmiş bir ton ön yargı var. Hani o insanlar başka, onlar katiliyor, herkes birbirine katil falan diyor. Zaten onlar kim bilir neler neler yaşamış yani Allah yardım eylesin diyeceğim zaten ölmüşler. E, şey yani hani bu yüzden. Hep bir tek tipleştirme var mesela hani ben mesela müthiş milliyetçiliğin son noktasında bir ailede büyüdüm e, milliyetçilik derken bu hani halk arasındaki milliyetçilik, Gerçi o da onda tanımı değişiyor, her şey de değişiyor. Yani böyle müthiş vatansever hani hype ordu millet e, tamamen böyle otoriter müthiş güçlü bir devlet Osmanlı hani bu, bu tipte de ailede büyüdüm ve şey hani bu Türklük e, Müslümanlık hetero e, şey Sunni hani bu değerlerin çok böyle hype olduğu bir yerde büyüdüm. Hani doğal olarak anlıyorum hani şeyi çok fazla tek tipleştirme var insanları. Ee, bir etiket koyma, bir şeyin içine sığdırma çünkü zaten çok zor anlıyorlar. Bir yeni bir şey anlamakta falan çok güçlük çeken insanlar. Çok zaten o kadar çok hayat mücadelesinin arasında bir de zaten cahillikle beraber hiç yorumlayamıyorlar. Bir de üstüne yeni bir şey öğrenmek yani bir de onların Eyvah. nedenleriyle. Kaç kaç kaç oluyor değil mi? Doyarak anlamak falan yok değil. Hani şık diye bir etiket yapıştırıp gideceksin. Yani onların yapabileceği şey bu. Yani elinden bu gelebiliyor. E, yenisi için de uğraşmıyor. Hani artık belli bir yerden sonra ACH yaşken ileri hesabı. Hani belli bir yerden sonra evrimleşmiyor. Kafa çalışmadığı için e, yeni bir şeyler üretmiyor. Bu yüzden de tam böyle biraz kaçırıyorum ama tek tipleştirme var. Hani tek görmek istiyorlar. Belli bir şeyin içinde görmek istiyorlar. Onun dışına çıkarsan da seni... Yani o seyvesi onun içine çıkarsan, Yozgat'tan çıkarsan da seni kötü görüyorlar. İstemiyorlar yani bu farklılığı istemiyorlar. Bizim okulumuzun da bu şeyi çok fazla... Böyle bir çekememezlik var. Evet, sergide bunu, yani şimdi sen anlattıklarını biraz okuldan öğrendiklerinle birleştiriyorsun Türkiye tarihiyle. Ama bizzat yaşadığın şeyler de var, değil Hı -hı. mi? Ailenden de bahsettin ya bir yandan Hı -hı. o yüzden, bir yandan yani birçoğumuzun ailesi de bu şekilde. Hı -hı. E, sergide buna dair um, protest art. Diyeceğimiz eserleri mesela nasıl görüyorsun ya da işte Doyle'a Salonu tutuklanmasına, Sena ile Hazar Nevapsa almasına giden yolda o eserle bu söylediklerinin kıyaslamasını, mukayesesini, mukayesesini, analizini nasıl yaparsın? Malum eser üzerinden mi konuşuyoruz şu anda direkt olarak? Olabilir yani ya da genel sergiye gelen eserleri var. de düşünebilirsin. Evet, Şahmerin eserini mesela estetik olarak beğendin mi? Hı. Bu biraz bu şey, şöyle bir şeyden seni, seni oyan bir soru belki. Öncelikle. Tamamdır. Ee, zaten birkaç önce podcast'i dinledim. Ee, bu konuda da bir cevap şekillenmişti kafamda. Şimdi şöyle bir durum var. Hani deni, Bonser gidiyor ya hani bunu bir sanat özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğimiz için e, bir şey yapmadık. Hani değiştirmedik, engel koymadık. Hani açıklama falan konuldu sonuna. Şöyle bir durum var. Eğer ki bir eser yasaklanırsa e, veya sergilenmezse bir nedenden ötürü şimdi şöyle bir durum var sanat özgürdür hiçbir sansür gelemez deniyor böyle şimdi böyle bir şey de yapılırsa otomatikman bir sanat yani orada bir sanat şey ortaya konulmuyor demek yani birincisi kime göre bu düşünüldü yani kimin dinamiklerine göre yani bana da batan bir şeyler var yani bence Hazar'a da batan bir şeyler vardı. Yani i̇lla ki birine ofans gelir ya birine. Bir şeylere ofans gelir yani illa. Herkesin bir canı yanacak zaten. Yani herkes hakkında dalga geçip gülür, gülürken kendi canında yanacak tabii ki de yani. Böyle bir durum var. Ee, dolayısıyla yani kime göre hareket edeceğiz? Neye göre yasaklayacağız? Yani birini yasaklayacaksak bence hepsini yasaklamak için bir bahane bulunulur. Her zaman böyle bir şey vardır yani. her Çünkü her zaman bir bahane vardır. Her zaman biri rahatsız olur. Her zaman biri... Galeana gelir, her zaman birileri e, şey olur, coşkulanır, e, karşı çıkar. Yani bunu neye göre yapacağımızı e, insanların değer yargıları, inandıkları e, hayat pratikleri, okudukları geçmiş tecrübeler üzerinden değerlendirirsek, olay bir kaosa çıkar ve hiçbir e, eserin e, yani her eserin bir eleştirisi olacağı için hiçbir eser o e, özgür platformda kalamaz. Bu yüzden her eser, her sanat meydanda olmalı. Yani açıkça sergilenmeliydi. Ve bu yapıldı. Yani sadece sanatçılardı. Bu kadar. Suçları buydu yani. Keşke ben de o sanatçılardan biri olsam da değildim. Bu yüzden... ha, şarkı mı söylüyordun? Rap mi yapıyordun? Ben öyle denk geldim. <gülüyor> <gülüyor> ya da key keyif amaçlı mı? Şeyi de söyleyeyim hemen. Bu yüzden o Selonun, Doğu'nun, Hazar'ın, Sena'nın ee, ...yaşadığı olaylar... E, ...alınmaları, çekmeleri... ...çocuklar kaç gün içeride durdu ya... ...manyak yani... ...bir buçuk ay içeride durdular ya... ...yani çok zor ya... ...çok zor ne oluyor... ...yani evet, ne oluyor? Mesela ben şu an haftada bir karakola gidiyorum... ...dün unutmuşum 11-10 gece aklıma geldi akşam... ...aklım çıktı zaten... Bir ...şey yürüyeyim. mi adli kontrol mü? Aha. ...yani şey gibi... ...benim şu an vaktim o kadar değerli ki... ...ben 25 yaşındayım... ...ve müthiş... ...şeyler düşünüyorum, çok çalışıyorum... ...kendimi çok iyi tutmaya çalışıyorum... ...benim her saniyem değerli artık bana göre... ...ve zamandan başka hiçbir kıymetli bir şeyim yok... ...gençliğim var, aklım var... ...cebimde beş kuruş para yok... Ee, ...kimseden bir beklentim yok... ...hiçbir otoriteden beklentim yok... ...tamamen kendi omuzlarında ...bir şeyleri ilerletmeye çalışırken... ...benim bu zaman kaybım... ...bana çok maliyetli oluyor haliyle... ...yani benim sabah kalkacağım saati de etkiliyor... ...ertesi günümü de etkiliyor... ...yani her şey birbirine alakalı olduğu için... ...bu çocukların gidip 45 gün alması... ...yani biz mesela Hazar Efe ...Hazar'ı ziyarete gidiyorduk... Ee, ...yani ben mesela... ...evci insan değilim... ...evde duramam, evde dallanırım... ...hep sürekli o yüzden yürüyüşe çıkıyorum... ...yani sürekli evde olmak ne demek ya... ...bunu nasıl reva görüyorsun bir insana... ...bir anda tak diye yani hiçbir şey yapmadı... basket diye... ...bir de üstüne şeyde hapiste tutuyorsun yani... Ki bu insanlar çok zeki insanlar yani zaten bu insanları bıraktığı zaman ülkeye kalkma değer sağlayacak zenginleştirecek insanlar yani bu, bu insanların beş saniyesini alıyorsan ülkenin geleceğinden kim bilir, neler alıyorsun demek yani ki zulüm ediyorsun psikolojik olarak getiriyorsun buyurun. Evet ya bu mesela kişilerin bu şekilde enstrümantalize edilmesine yani onlardan çıkarılacak faydaya göre hesap edilmesine çok karşı hissediyorum çünkü kendi içinde bir değer olarak görüyorum ama sonunda söylediğin noktaya geliyorum çünkü eğer e, hapse tıkıyorlarsa bunu demek durumunda kalıyoruz ya da işte eğer ülkeden e, bir an önce çekip gitme hissi veriyorlarsa yüz binlerce öğrenci ve Hı -hı. bir o kadar mezunu demek ki onların faydalı olacak kısımlarından da mı geçmiş durumdalar o zaman bizde fayda ettiğine göre bir, birden hepimiz John Stuart Milce oluyoruz birden ediniz işte bak onun faydası şu kadar bunun faydası bu kadar bu trolley problemlara falan girmeye başlıyoruz o yüzden her şey çok saçma geliyor bana. Bu e, müziğini sormuştum. O kaynamasın. Hem de dinleyenler seni biraz daha tanır. Rap sordum. mi yapıyordun? E, neydi o? Ben e, açıkçası müzik falan yapmıyorum. Şöyle bir durum var. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. 5-6 hmm. e, ay önce kulaklığım bozuldu. Kulaklık almadım. E, veya alamadığım gibi oldu da almadım oldu sonra. Paranın başka şeyler harcadım. Neyse. Neyse. Sonra yani canım sıkılıyor zaten düşünmek çok yoruyor insana e, e, beni yoruyor yani artık dedim şarkı söyleyeyim bari de hani düşünmeyim ben sonra söyledikçe Ö Ömer sağ olsun Ömer de beni baya e, şey yaptı bu konuda teşvik etti beraber çok şarkı söyledik sürekli şarkı söylemeye başladım rap söylemeyi seviyorum zaten. şey e, dinleyiciler, dinleyiciler için söyleyeyim çilek kız yani. çilek kız Ömer Ömer, çilek <gülüyor> Aa, öyle biliyorlar çünkü öyle bilsinler devam etsin. Allah'ım çilek kız oldu. Biz o çilek kızla şeye gitmiştik bir ara. Ee, Ömerle Martı'ya bindik çilek kızlar işte. Ee, bu günaydın taksi'nin oradan sanatçılar parkına gitmiştik Caddesi üzerinden falan. Ee, Ömer çilek kız halindeydi o Marti ile falan e, çok şey olmuştu. Çok güzel. Tabii <gülüyor> <köpekler> falan olmuştu. <gülüyor> Biraz kovulurlar e ee, ne diyorduk şeyde az önce? bu böyle sergiyle ilgili işlerden ha. bahsettin onun için o güzel oldu evet söylediğin yani bir, bir şeyden incineceksek her şey herkesi incitebilir bir yandan da Hazar'ın dedikleri onun podcast'ında aklıma geldi özel bölüm çıkmıştık işte şey onun ev hapsi bittikten sonra herkes de konuşmaktan korkuyor bir yandan Hazar'la çok yakın görüştüm ev hapsi süresinde ama podcast vermek istememişti ne zaman ki işte dava görüldü ve işte Hı -hı. Dove salı alıverildi ve onlar ev hapsinden kurtuldu o da o zaman hadi Artık zamandır dedi ve biz başladık. Şey o da ama yani artık biraz daha dikkatli olacağım diyordu açıkçası. Hani insanlar çok şeymiş demek yani. Hı hı. Sinir uçları çok açıktaymış diye. Bu ofansif olmalı konusunda hı hı. da böyle bir durum da var yani artık insanlar da istemiyor yani. Ta ki gidene kadar herhalde. Gittikten sonra biraz daha <gülüyor> aklıma şey geldi. Bu yani bizim mahallede vardı önceden yani bu sokak Yeşilli sokaklar, yeşilli mahallelerde böyle şey olurdu. Bir bitki var böyle hani ince çıkıyor. Sonra bir hurma büyüklüğünde, zeyt, büyük zeytin büyüklüğünden dokunduğuna pat diye patlıyordu ya. Hani içinden bir şeyler çıkıyor. bilmiyorum o ne. Ee, bilmiyorum adını ama herhalde hani dokunduğun al çık diye patlar giderdi yani. Şu an herkes öyle. <gülüyor> Kapalar yani, patlıyor herkese. Halk garyana gelmişti de öyle yani. Neydi o? Adana zaman... merkez patlıyor herkese. Evet evet. Onlar tabii başka türlüsü. Ve şey yani. Hemen hızlı patlıyorlar. Bu yüzden tabii dikkatli oluyor yani. Zihnimde sansür diyor. Hazar. Gerçekten de bu şey yani. Ya yani Hazar gibi bir sanatçının sansür yememesi gerekiyor. Yani Sena'nın. Evet diyor ya üstümü. Soyut'a yönlendim. Şimdi anlıyorum insanlar neden Soyut'a gidiyorlarmış falan diye. Öyle şakayla yani. karışık öyle şeyler Belki söylüyorum. Soyut'ta bir şeyler çiziyordur ama millet anlamıyorlardır bilmiyorum. <gülüyor> mi? Öfkeli misin Emrullah? <gülüyor> ee, Efendim? Neşeli bir insansın. Çok beni de yükselten keyifli bir insansın. Ee, çok Efendim, e, harika bir arkadaşımsın ve böyle arkadaşlarımızı ilerletmek istediğim birisin. Ee, ama öfkelisin de gibi e, böyle takır takır konuşurken hissediyorum. Öfkeli Hı. misin? Ben e, daha çok öfkeliyim. Öfkemi göstermiyorum yani olarak. Ben müthiş öfkeliyim. Hmm. E, kimseye, hiçbir şeye, yapılan hiçbir şeye eyvallah çekme niyetim yok. E, bunun için çabalıyorum. Hayatımı buna göre düzene koydum. Buna göre planladım her şeyi. Tık tık tık gidiyor. Sadece sabrediyorum. Yani bunun geçmesini bekliyorum. E, yani şöyle benim saçımın uzamasına karışan kültürel ortam, yaşam dinamikleri neyse insanları bunu söylemeye iten. Sileceğim ileride. Veya bunu yapacak bir şey yapacağım. Ee, fakirlikten biri okuyamıyorsa, sıkıntı çekiyorsa e, ona devlet desteği sağlattıracak, devleti oluşturacak çalışmayı yapacağım. Ee, birinin yani bir kadınlarımız sokakta gezemiyorsa öyle şeyler yapacağım ki çok yani gez, diyecekler ki gece üçte ne yapsak? Ceyre, ceyre gidip 5-6 kilometre yürüyelim diyebilecekler. Yani ben böyle şeyleri düşünüyorum. İnsanlar ne yapmak istiyor yani barış, kimseye zarar vermeden insanlar neler yapabiliyor her şeyi yapıyor bir ton şey yapıyor eğleniyor insanlar yani genel olarak yani 3-5 tane sapık yüzünden e, o toplum dinamikleri o yani yüz, yüzyıllarca bu topraklarda süren e, yani yaşam pratikleri diyeyim bunlar yüzünden insanlar çok şey yani kötü bir halde şu anda. Ben de derslerinde bunların nasıl bu hale geldiğini görüyorum. Bu Arap saçı olmuş artık. Çözeriz. Sıkıntı değil. Bizim çözmeyeceğim hiçbir şey yok. Biz sorunu çözeriz. Ee... Yani Aa, evet ya yani. hep bunu hep bunu da söylüyorlar bu arada değil mi? Bize bıraksalardı Ömer Ömer çok söyledi. Evet şimdi hatırladım. Çiçek şey, Kız Ömer. <gülüyor> Onu da çok andık. Selam buradan. E, o çok söyledi yani bize bıraksalardı biz çözecektik bunu zaten. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde biz arkadaşlık olarak ve şimdiki tabirle bu tüm bileşenler olarak bir araya gelip sorunlarımızı çözebiliyoruz ama bunu alıp böyle e, Türkiye çapına ve dediğin gibi o Yozgat bir şey olsun. Madem Yozgat Yozgat dedin. Yozgat'a yaymanın, Yozgat'a çıkarmanın anlamı neydi? O habit habitusundan koparıp oraya götürmenin anlamı neydi? Sorumuz bu mu şu an? Tamam. Yani öyle sitem etmiş bulundum. Yorumların varsa alabiliriz. Yavaş yavaş kapatabiliriz. Tamam. Tamam. Ee, şey, ben şeye e, e, değinmek istiyordum. Bir sorumu kaçırmıştım cevaplamaya. Tabii, yani. tabii lütfen. E, bir bu Boğaziçi'nin geleneği devam eder mi sorusu vardı. Hani yeni gelen öğrenciler ne olur hani okula diye hani bir ton kayyum olayı var değişiklik var falan diye. Şimdi bu olmaz. Nasıl olmaz? Şimdi ortada 150 yıldır süre gelen e, bir pratik bir yine bir ortam var. Yani nasıl diğer yerlerde berbat pratikler yapılıyorsa burada e, müthiş zekaların müthiş çalışmalarıyla beraber ee, bir hayat tecrübesiyle beraber yeşili seven, etik değerlere sahip çıkan dünya değerlerine sahip çıkan e, dünyayı bir olarak gören, herkesin beraber kümülatif hareket ettiği e, her insanın şefkat görmesi, sevilmesi gereken böyle yani müthiş zenginlikler olan bir ortamda 150 yıldır bir şey yürüyor. Yani bunu e, yani şey diyeyim yani birisi bir müdür atanıp bir yere yani bir lise müdürü atanıp gibi hani ne kadar kanalize olabilir ki. Şimdi karşıda şöyle bir durum var. Yani cephe gibi oldum maalesef. Karşı dem demek istemiyorum yani hani gelen kişi diyeyim. Ee, şöyle bir durum var. Ee, yani bu şeyi değiştirebilmesi için birincisi çok yüksek bir zekaya, çok yine büyük bir çeşitliliğe. Çok böyle zenginliğe sahip olması gerekiyor. Yani karşı, yani karşı tarafı anlayamadan onu çözemezsin, bitiremezsin yani. Şimdi bir satranç oyunu gibi değil de mesela karşı tarafın gücü var, hukuku var, yargısı var, polisi var, her şeyi var. Ee, çok sayı olarak fazlalar falan böyle. Yani böyle bir şey var, senaryo var. Bizde ne var? Bizim çok sesliliğimiz var, zekamız var, sanatımız var. Ee, birbirimize sarılmamız var, şefkatimiz var sevgimiz var ee, ve tartışıyoruz ee, demokratik ortamımız var, beraber karar alıyoruz, herkes girdi yapıyor, herkese söz veriliyor yani şimdi karşıda emir komuta zincirinde hareket eden bir yer var ee, bizim burada herkesin görüşü alanında herkesin bir şey diyebildiği, herkesin katkı koyabildiği bir durum var ve dolayısıyla e, bu kadar zenginin bu kadar da, yani güzel sene boru değil yani uzun bir süre ee, Zenginin korunduğu devam ettiği bir yerde e, sadece güç sahibi olup e, zekadan, akıldan, sanattan, e, zenginlikten e, bu tropikal havadan e, uzakta olup e, birkaç tane kağıtla değiştirebileceği bir şey yok ortada. Ya bunu ne zaman alacaklar? Bu ileride anlayacaklar yani, sıkıntı değil. Yani sadece evet. biraz daha bekleyecekler yani. Ni niye? Hala öğrenciler, ya mesela beni polis aradı dedik ya niye hala eylemler devam ediyor dedi. Bunun bir geziye e, çevrilmesinden rahatsız oluyoruz dedi. E, dönsün diye. Yani dinlediğim şeylere bak. E, ben de dedim ki yani ben bir şey demedim. Sonra haberleşiriz dedim ona. E, <gülüyor> Talk to you later. <gülüyor> aynen aynen. Yani ben de manyak oldum zaten. Olaylar yeni bitmiş zaten korkuyorum ediyorum bir ton paranoyayla uğraşıyorum falan. E, yani şöyle bir durum var. Yani biz mesela gönlümüzle iş yapıyoruz. Biz oraya bireysel şehrimizle gidiyoruz. Rızamızla gidiyoruz. Kimsenin zorlamasıyla değil. Bir tarafta emir komuta zinciri var. Aylık maaş var. Gel paranı al dediğimiz her şeyi yap git. Yani böyle bir düzen var. Ters kelepçele, Milletin kafasına bilmem ne indir. Öyle öyle. Yani burada da gönül işi var. Yani bir tarafta gönül işi bir tarafta emir işi olunca. E, dolayısıyla anlaşmak çok güç hale geliyor. Bir de şu şeye geleyim. Gelenek bizim her şeyimiz devam eder. Boğaziçi'ne pırıl pırıl devam eder. Yani 20 sene sonra ona da olsa da yine için Boğaziçi, Boğaziçi olarak devam edeceğiz. Yani sıkıntı değil bu. Bu elitist iddia yani bu çok şey zaten. Hani popüler sorusu zaten bu galiba şeyin. Ee, bizim bir arkadaşımın cevabı var. Bunu güzel bir cevap vermiş. Onunkuyla verebilirim bunu. Ee, bizim okul gariban çocuğu da alıyor. İşte yani neyse artık yani Türkiye'nin neresinden geldiyse alıyor. Onu elit yapabiliyor. Yani elit bir kaliteye ulaştırıyor. Yani ben onca zeki insanla konuştuğumda, onca farklı insanla konuştuğumda, onca akademik çalışma yaptığımda, onca hocayla muhatap olduğumda, bu güneyin güzelliklerinin tattığımda boğazda hava aldığımda, buranın eventlerine katıldığımda, Erasmus çocuklara takıldığımda falan. Herkes bir de zeka şeyi yüksek olduğu için genel olarak böyle daha nispeten yani. Relative speaking, doğal olarak bir seviyeye ilerliyorsun yani müthiş bir e, progresif bir durum içindesin e, haliyle de bu, bunu da e, karşıdan biri bakıyor yani el avuçta yok bir şey yok yaşadığı bir şey yok bilgi bir şey yok bunlar nasıl bir yaşıyor diyor damgasını vuruyor bak hani o etikette damgasını vuruyor dedik ya hani anlamak istiyor yani hani onun anlayabileceği bu kadar bir şey var zaten yeni bir şeye açık değil yeni bir görüş açık değil yeni bir şey öğrenmeye açık değil e, bir şeye açık değil yani o kapatmış sınırını Şardan da diyor ki yani dürbünle görmüş tane elitistsin. Bitti bu iş ben anladım diyor ve konu kapanıyor onun için. Bu etiketleme mevzusundan kaynaklanıyor. Yani Ya ne şey ne... E, söylediklerin bana böyle birçok çağrışım yapıyor. Bir tanesini söyleyeceğim. Necip Fazıl Kısa meşhur bu bunların. E, Ay işte sevdiği... <gülüyor> <gülüyor> şey bir şiirinde sapantaşlarının yanında füze başka alemlerle farkımız bizim diye böyle bir şey dizeleri vardır. yanında. Füze. Ee, mesela şey aynı aynen yani onlar kendilerini böyle işte Batı medeniyetine karşı hani Batı ne diye sorsam bilmeyecek kişiler de hadi yedik. Ee, Batı medeniyetine karşı kendilerini böyle konumluyorlar ya sapantaşlarının yanında füze. Hı hı. Söylediğin şey aslında bizzat biz yaşıyoruz. Ee, ya kendimi hep katıyorum bunda dinleyicilerine bilmiyorum. Ama tabii ki siz yani ben mezun olduğum Hı. için orada bulunamadım ve işte dayak yiyen de sensin Gazi Emrullah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, neyse böyle bir notla bitirmek isterim. E, teşekkür ederim katıldığın için. E, seni çok seviyorum, çok değerlisin. Her, her biriniz çok değerlisiniz e, ve hep böyle özür dileme eğilimindeyim toplum adına. E, benim de hiç beğenmediğim ve çok şikayetçi olduğum toplum adına ama bir yandan da yani bizi bu toplum yetiştirdi bizi kabul edecek yani böyle kovalamakla kışlamakla yani evet. biz tavuk değiliz kış deyince kaçmıyoruz buradayız son sözlerini son, alayım ve kısa olsun şey ve kapatalım tamam birkaç dakika sür, sürse olur mu sürmesin Bak, <gülüyor> galiba 50 dakikayı bulduk <gülüyor> emrullah <gülüyor> ee, şöyle değerlendirmelerimi ben şöyle yapıyorum yani daha güzel oluyor yani mesela bir insan bir lafı nasıl konuşuyor? Bir cumhurbaşkanı, bir halktan biri nasıl konuşuyor? Bir harekete nasıl bakıyor? Şöyle yapıyorum. Yani hani e, işte Osmanlı olmuş mesela burada 600 yıl boyunca. Sonra işte cumhuriyet olmuş. Orada bir şeyler e, hayat pratikleri olmuş. Bir şeyler değişmiş. Sürekli bir şeylere maruz kalmışlar. Hani kendi kontrolünde olmayan lokasyonun onlara kattığı o kadar fazla şeye maruz kalmışlar ki. Sonunda o o sözü, o hareketi yapıyor. Yani bu bir sonuç artık yani. Onca şeyin, onca şeyden sonra bir sonucu. Ee, dolayısıyla yani bu halkta yani şey olmadı. Yani bu halka müthiş prodüksiyon sağlandı, teknoloji verildi, özgür ortam verildi de mi bu hale geldi? Yok bu halkın anası ağlatıldı da bu hale geldi. Yani halk çok zor haller yaşadı da bu hale geldi. Ee, i̇nsanlar belirsizliği sevmez. Belirsizlikten sonra zaten... Keskin kararlar veren, net kararlar veren insanların ardından giderler. Ee, bu yüzden şu anda biz bu günleri yaşıyoruz. Yani mesela 90'lardaki müthiş belirsizlik dönemi, insanların yarın hiçbir şey bilmemesi, müthiş bir e, unstability durumundan dolayı insanlar belirli bir e, yolculuğu çok sevdi ve bunu devam ettiriyor. E, neyse ben şöyle diyorum. Ee, kazanacağız arkadaşlar elinde ya da sonunda kazanacağız yani çünkü biliyoruz ne olduğunu sadece ne, çalışmamıza bakıyor yani ne kadar çalışacağımıza ne kadar so e, dayanışmamızı koruduğumuza e, bu çok sesliliğimizi e, katkımızı birimiz olan katkımızı ne kadar devam ettirmemize bakıyor e, son sözüm e, özgür olmaktan vazgeçmeyin arkadaşlar kendinize çok iyi bakın diyorum dinlediğiniz için çok teşekkür ederim teşekkürler Emrullah İyi ki geldin evet. ben de bu neden neden neden de hep yaptığımız gibi doğudan alıntıyla o şey sanat kalın demiş sanat kalın diyerek bitireceğim doğum ee... kardeşim sanata kalın <gülüyor> başka evet. sarılacak bir şeyimiz yok sanat kalın hoşçakalın neden neden neden